O ülkenin ilgileri. Bir Müslüman, bir gayrimüslüm ülkeye gitmişse onlarla anlaşmalı olarak gidiyor. Yani ben ne anlaşmalı olarak geleceğim. Oradan da bir kişi İslam ülkesine gelmişse anlaşmalı olarak geliyor. Anlaşmalının anlaşma şartlarına riayet etmiş lazım. Anlaşma şartlarına uygun olarak onların kendi mevzuatlarında eğer bir Müslümanın lehine bir şey varsa ondan istifade edebilir. Misal olarak, şunu söyleyebiliriz, Fransa gibi, Almanya gibi ülkelerde efendim ev almaya teşvik vardır. Efendim, e, banka yardım yapmaktadır, sonra onu geriye parça parça almaktadır, ay ay belli miktarlarda almaktadır. Bunu alimlere sorulmuştur Türkiye'de. Kendisinin lehine oluyor, yani satın aldığı zaman böyle bir şeyi, kira öder gibi sonunda mal sahibi oluyor. Hatta kiradan da daha ucuz oluyor. Bu gibi şeylerden faydalanabilir. İkinci, Türkiye, Cuma namazının kılınması için gereken şartları yerine getiren bir belde midir? Veya İngiltere Almanya diyor. Şimdi Türkiye'nin Cuma namazının kılınması için gereken şartları yerine getiren bir belde olduğu kesindir. Bizim meselimize göre. Efendim, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde de e, sahabe-i kiram zamanından itibaren İslam tarihi boyunca Müslüman olmayan ülkelerde de Müslümanlar derlendikleri, toparlandıkları imkan buldukları zaman cuma namazı kılmışlardır. Mesela İstanbul henüz fethedilmeden İstanbul'da bir Arap Camii vardı. Arap Camii. Gelen tüccarlar orada namazlarını filan kılarlardı. Bir cuma namazı kılınmıştı. Yani imkanlarını bulurlarsa kılarlar. Başka bir sağlam misal vereyim. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret etmeden, Medine-i Münevvere'de henüz daha İslam hakimiyeti terçinlenmeden oraya önceden gitmiş olan şeyler sahabe-i cuma namazı kılmışlardır. Demek ki kılınabilir. Cuma namazı kılınabiliyor. Birey olarak başka bir şuraya geçiyoruz. Sabretmek zorunda kalan Müslümanlar bazen toplumsal olarak da sabretmek zorunda kalabilirler. Türkiye'deki Müslümanlar şu an içinde bulundukları şartlara hangi şekilde sabretmelidir? Bu çok geniş bir sorudur. Yani ne ne göre cevap değişebilir. Aslında sabır başka bir çare bulunmadığı zaman olan bir durumdu. Çare bulunduğun zaman çareyi yapmaya çalışır. Müslüman. Yani elinden geleni yapmaya çalışır. Yapamazsa sabreder. Yoksa e, sabır da bir çare diye efendim yan gelip yapmam yoktur İslam'da. Onun için Türkiye'deki Müslümanların şu an içinde bulundukları şartları değiştirmek için güzelleştirmek için haklarını korumak için hürriyetlerini elden kaçırmamak için her türlü şekilde çalışması lazımdır. Ama bunları yaptığı halde bir sonuç olamıyorsa o zaman sabretelim. Yoksa sabretmek tembellik demek değildir. Çalışmayı bırakmak demek değildir. Çalışmazsa sorumlu olur. Sabır çaresizlikten kaynaklanır. Adamın çocuğu ölmüş. Efendim, ne yapacak? Sabır. Elinden bir şey gelmiyor ki çocuğa tekrar hayat vermesi mümkün değil. Kadının birisi, Feryadı figar, ağlıyordu. Peygamber Efendimiz ashabıyla o, o civardan yaşıyorken, kadının ağlamasına üzüldü. Yanına kadar gitti, dedi ki, ey hanım, sabırlı oldun. Sabret böyle feryadı figar, elte dedi, başına ne geldiyse. Kadın da Peygamber Efendimiz'i tanımadı. dedi ki, sen benim başıma ne geldiğini biliyor musun? Git başımdan efendim, bilmem benim başıma gelen kimsenin başına gelmemiştir, vesaire. Yine can gul gul bağırmağı, feryadı devam etti. Peygamber Efendimiz ciddiyetini bozmadan yürüdük de arkadan gelenler dediler ki ''Be kadın ne sen nasılsın? Seninle konuşan Peygamber Efendimiz yani anlamadın sen onu. Küsratlı bir evsizlik yaptın.'' dedi. Hemen o ''Ay eyvah öyle mi?'' dedi. Ağlamasını, zırlamasını, bağırmasını bıraktı. Peygamber Efendimiz peşinden koştu. Şuna bakma ya Resulallah ben seni tanıyamadım. Affet beni dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki o zaman وَسْسَبْرُ مِنْ دَسْسَبْتِي uğra. Sabır, felaket ilk geldiği zaman sağlam durmaktır. Yani şimdi artık susuyorum dedi. Şimdi artık susuyorsun ama ilk başta susmadım. Yani sabır ilk başta sabretmektir diye söyledi. Sabır iyidir ama sabır tembellik değildir. Sabır çalışmayı bırakmak demek değildir. Sabır korkmak demek değildir. Sabır düşmana düşmanla savaşmaktan Kaçmak demek değildir. Sabır efendim nöziplerini yapamak demek değildir. Saburu üç çeşidi vardır. Bir ibadetleri yapma sabır. Mesela namaz kılmak zordur, oruç tutmak zordur, evet, ibadetleri yapıp iyi bir sunum olmak zordur. Sabretmek lazım. Buna sebat diyoruz. İyi şeyleri yapmakta, sağlam durmak, gerilememek, sarsılmamak, bu bir İbadetlere sağlıcık sabır. İki bazı günahlar çok caziptir, çok çekicidir, çok güzeldir, çok tatlıdır, çok zevklidir ama günahtır. Onları yapmak için kendisini tutması lazım. Bu da bir çeşit sabırdır. Efendim, günahlara karşı sabır, efendim, ibadetleri yapmakta sabır. Bir de insanın başına musibet gelir hayatın imtihanı olarak. E, i̇şinde bir aksama olur. Ailesinde bir sıkıntı olur, çocuğuna bir hastalık gelir, kendisine bir şey gelir. O zaman da bu kaderdir. Allah'ın kaderidir, imtihandır. Bu bela Allah tarafından gelmiştir, ona sabretmek lazım. Bu sabrın hepsi güzeldir. Üç çeşit sabrın, üçü de güzeldir. Sabrettiğimi Allah büyük bir rahat verir ama görev yapmamak değildir sabır. Şimdi Türkiye'de benim görüşüme göre efendim şey... İmamlar var diye çalışması lazım. haklarını koruması lazım. Öğre dinin öğretimi aksa, aksıyor. Yani İngiltere'de papazlar okul açabiliyor. Dini eğitim verebiliyor, üniversite açabiliyor. Türkiye'de imam hatip okullarına kalkıyor, asker karışıyor. Bir kim karışıyor? Dini karışıyor ben. Dininin çocuğuma öğretiş diyorum. Senden para da istemiyorum, Bina da istemiyorum, Binayı ben açacağım. Öğretmeni ben bulacağım. Beni mi? Hayır, öğretmeniz. Hayır açamaz. Açılmısı açık tutamasa kaba kalır. Bunlar doğru değil. bunları şey yapması lazım. Yani kendi hatlarını koruması lazım diyor bu. Bir insanın başına bir musibet geldiğinde sabretmeyi ve Allah'ın hükmüne razı rıza göstermeyi anladık. Bunu hadiste okumuştuk ya. Bir insanın başına müsbet geldiği zaman sabretmeyi ve Allah'ın hükmüne rıza göstermeyi anladık. Ancak insan bir büyük günahı, bir anlık şeytana uyarak işlediği zaman ben bu günahı nereden işledim, niye böyle bir e, iş başıma, olay başıma geldi diye konuşması normal midir veya nasıl konuşmalıdır. Tabi ben bu dünya neden işledim diye düşünmesi iyidir, pişman olması iyidir. Ben bu günahı işledim, nasıl aldandım şeytan beni, nasıl aldandı, bir daha aldanmayayım diye, bir daha o cümlü günaha düşmem için düşünmesi iyidir efendim e, elbette pişman olacak. Nasıl oldu da ben bu işi yaptım ya? Nasıl başımdan bu gitti efendim ilkeler. İğniminle bağlamaklısı olumlu veya olumsuz ürün verir. Birisi herhalde benimle konuşmak istemiş. Dotlar almış. Kısa başlıklarla. Soru değil yani. Kurban demiş yani. Kurbanın nesini soracak? Bilmiyoruz. Onun kafasında var. Kim kâğıdı gönderdiyse. Dün gelenlerden, bugün gelmeyenlerden birisi verir var. Sekiz. He? Tamam anlaşılıyor. Olsa ben dinleyecek. Hocam izah edeyim diyecek. Efendim. Artık. Kısa başlıklar olduğu için nasıl bilemiyoruz. Bunu onun geldiği zamana bırakalım. Benim şeylerim bitti, vadim bitti. Yani dünkü soruları da cevaplandırmış oldum. Bugün yeni sorunuz varsa buyurun sorun. E, vakit olarak ne kadar zaman geçti? 50 dakika geçti. Sorunuz varsa sorun. Sorunuz yoksa arkadaşlar ilahi okumaya başlasınlar. Bizim bir de en sonunda böyle şey faslı var. İlahi faslı var. Hocam sözü falan mı? yazılı, Yaz, yazıya ifade etsin, geçirsin. Ben de İngiltere'de neler sorduğunu arkadaşlarımın yani İngiltere'deki insanların sorunları hakkında yazılı bir şey, bilgi sahibi oluşuyorlar. Kadar yoksa bu yoksa bu kadar yeter. Çok Bu arada yeni kardeşlerimizle tanışalım. Yeni gelenler lütfen şöyle sıradan kendisini olsun. Teşerrüf edelim. Veya davet eden arkadaşlar bu arkadaş yeni geldi bilen diye. Cezayirli kardeşimizi tanıttığımız gibi tanıtalım. Evet. Bekir. Bekir, Bekir, Bekir. Kandemir Adıyamanlı. Adıyamanlısın. Biraz gelecekmiş. Harika bir şey. Tamam. Bekir Kandemir Adıyamanlı. Evet, başka. Yeni kardeşlerimiz hoş geldiler, şefa getirdiler. oldu. Peki ilahileri söylerken ben de attestimi tazeleyeyim, yatsı için attest alayım. Ter Rabbi'l Alemin. Ve ve selamu ala seyyidil evveline ve ahirin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine t-tayyibine t-tahirin. Ama bağlu sallallahu aleyhi ve sellem. Le yavşiyenne ümmeti min ba'di fitenun ke kıta illeyle yusfihurraculü fîhâ mü'minâ ve yümsi kâfirâ. Yebî'u akvâmun dînehum bi'aradim mine'ddünyâ Salaka Resulullah, fîmâ kâle, ey Aziz ve sevgili kardeşlerim, bu hadis-i şerif, mühim bir hadistir, ciddi bir hadistir. Yani insanı gürperten, gülen diken, genelen bir hadistir. Ravisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ıma, ikinci halife Hazreti Ömer'in oğlu olan Abdullah'tır. Bu Abdullah, dört meşhur Abdullah'tan biridir. Dört tane meşhur Abdullah var, Peygamber Efendimiz'in ashabı arasında. Bunlar ilimle, alimlikle bilgilerinin çokluğuyla şöhret bulmuşlar. Dört Abdullah'tan birisi, bu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Genç. Dört tane Abdullah. Hani şimdi biz burada diyoruz ya, iki tane ilham var vesaireler. Dört tane Abdullah var, genç fakat dini bilgileri yüksek. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Peygamberimizin amcası Abbas'ın oldu Abdullah, Abdullah İbni Abbas. Bu da çok alim bir kimseydi ve diyorlar ki akrabaslı oldunlar, amca özadesli Peygamber Peygamber Efendimiz'e en çok benzeyen kişiymiş. Yani yok, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra gelen insanlar, Peygamber Efendimiz'i görmeyen insanlara işte bak buna benzer derlermiş yani. Abdullah İbni Abbas, Abbas'ın, Abbas, Abbas isimli Abdas'ın oğlu Abdullah. İki, Abdullah İbni Amr İbni Az, Mısır'ı fetheden büyük komutan, Amr İbni Az'ın oğlu Abdullah. O da çok abid, sahih bir kimseydi. Hatta abidliğinin, sahihliğin ibadete düşkünlüğünün bir de şeyi var. Babası onu Kureyş'in en soylu, en zengin kızlarından biriyle evlendirmiş. Kendisi Kureyş'in soylu bir kişisi. Babası Amr bin Elas evlendirmiş. bir zaman sonra bunları ziyarete gitmiş, geldiğinde nasıl demiş? İyi mi geçirdiniz diye sormuş. Olmuş tabii yani. Çok iyi demiş. Oğlum demiş. Maşallah demiş. Hiç yatağa girmez, evini şey yapmaz. Gece gündüz ibadette demiş. Bir imalı bir tarza, bizim yerimize bile uğramaz gibi bir söz söylemiş yani. Efendim. Tam iyi anlatamadım. Bir böyle bir şekilde yani bir evlilik hayatı bile tam yaşamadıklarını imalı bir tarzda söylüyor O Ovası müthiş kızmış. Ve yakaladığı gibi bunu şikayet etmiş peygamber Efendimize. Demiş ki bizim, bizim oğlan, ibadet etmekte efendim Kocalık vazifesini yapmıyor, evde şey yapmıyor filan böyle. Efendim e, ise ona nasihat duyurmuş. Yani böyle bir insan. O Hamdül'ün Arsıl, oğlu Abdullah. da ibadete düşüyor. Bir de Abdullah İbni Mesud. Bu da ufak tefek bir kimseymiş ama Hadis bilgisi bile çok yüksek, fıkıh bilgisi yüksek. Sanıyorum, Bedir Harbi'nde Ebu Cehil'i öldüler. Derdediyorum Ebu Cehil mi, Ebu El-Habbi diye. Efendim, Bedir abi de onu haklamak planı açılmış olmuş. Abdullah'ın meclisi. Ufak tefekmiş ama çıkmış devirmiş onu, Göğsüne oturmuş. Adam ölüyor gidiyor domuz, kafir, hiçsam düşmanı. O durumda öyle demiş ki, "Yüksek, yüksek bir yere çıktık." Ee koyun çobanı gibi bir söz söylemiş orada. Kes filavtı gitmiş. Çok üzülüp be Çok durmuştular. Çok bir genceler yaptılar Bedir halinde, yakalayıcı Abdullah İfim'e istedikler Bu dört Abdullah. Abadile-i Erba derler. Abdullah'ın çoğulu Abadile gelir Arapçada Abdullahlar demek yani. abadile Erba. Onlardan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah rivayet etmiş, şey bir hadis-i şerif. Yani siz de dinleyince anlayacaksınız, insanı ürperten bir hadis-i bu da benim vaaz vesikandır. Ağız vesikası. Efendim. Yani bu şey, karantez içinde konuşmalar Bunu ne zaman almışım? 1964 yılında. Bu da Allah billah benim. 64 yılı, 94 yılı, 97 yılı, 33 yıl önceki yeri vermek şartları. İç etmek yok yani. İlk evet. önce bunlar görsün. Tamam. Ehe. Nöretine çekmişim demek. Utanıyor mu gösterirler sakal sızınca? <gülüyor> <gülüyor> Burada yanında taşıyorum bunu. Şurada cebimden. <gülüyor> Bu şeyleri. Çünkü sorarlar. Türkiye'nin belli olmaz. Nereden konuşuyoruz o hoca falan derler diye. İcap ediyor. Diyanetten vesikam vardı yani. Başımız polisle vesaireyle sıkıntıya uğraması diye. Evet. E, Abdullah İbni Ömer radıyallahu aleyhi ve rivayet ettiği hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ne yer ne ümmeti minbadi fitnenin. Fitenin. Benden sonra, ben ahirete irtial ettikten sonra benim ümmetime, ümmetimin başına birçok yağacak, birçok fitneler gelecek, efendim, kaplayacak onların üstüne. O kadar çok fitneler olacak. Kekatalley. Gece parçaları gibi karanlık fitneler. Yani gökyüzüne baktığı zaman karanlık gece nasıl siyah Böyle karanlık gece gibi fitneler olacak benim kürmetimde. Karışıklıklar, fitneler, fesatlar, çekişmeler, vuruşmalar, kavgalar, olacak. Yusbihurmencülü fihâ mü'mine. Öyle fitneler, öyle çetrebil işler, öyle acayiplikler ki adam sabahleyin mü'min olarak sabahlayacak ve yümsi kafire. Akşama kafir olacak. Bir gün muhafaza edemeyecek imanını. Akşama ne olacaksa o pitlerin içinde taraf tutacak, buruşurken, devuşurken, akşama gelir. Ve yebi o yebi yok, yebi o akımın dine ol. Bir aradım ben dünya kalbi. Bir takım insanlar dinlerini şöyle azıcık bir dünya için satacaklar. Şimdi, muhterem kardeşlerim, hakikaten Peygamber Efendimiz'den sonra biliyorsunuz Hz. Ömer Halife oldu, Hz. Ebu Bekir Halife oldu. İki sene yaşadı vefat etti. 63 yaşında vefat etti. Peygamber Efendimiz'in yaşı kadar yaşta vefat etti Hazreti Ebu Bekir. İki, iki senede çok güzel efendim gelişmeler oldu. Ondan sonra Hz. Ömer <gülüyor> Radiyallahu Hak Halife oldu. 12, 14 sene, galiba 14. Ya 12 ya 14 sene halifelik yaptı. Mescit içinde hançerlenerek su kasnağı yararak şehir oldu. Hazret Ömer. Yani o bir fitne işte. Yani Peygamber Efendimizin cennetle müjdedediği bir mübarek insan, mescidin içinde bir herif bunu hançerledi. Diye Efendim, kim beni hançerliyor diye sordu. Plancanın şeyi dediler, kölesi dediler. Müslüman değil, Hristiyan dediler. Müslüman olması temsil edildi. Elhamdülillah dedi. Benim kanıma dedi bir müminin eli bulaşmış. Sevin diye. Yani. Öldürenin Müslüman olmamasına sevindi. Hazreti Ömer. Ondan sonra Hazreti Osman hanice oldu. Hazreti Osman zamanında öyle fitneler oldu ki bir takım insanlar Medine'yi bastılar, Medine'yi münevvereyi bastılar halifeye kan kusturdular bu Hz. Osman'a ki Peygamber Efendimiz'in iki kızıyla peş peşe yuva koymuş Peygamber Efendimiz'in damadı, ilk Müslümanlardan aşeriyi mübeşşer eden cennetli insan Hz. Ali kapısında nöbet tuttu yani zarar vermesinler filan diye fakat bir fırsatını buldular bir vesileyle. İçeri girdiler, Kur'an okurken şehit ettiler Hazreti Osman'ı. adını aldım. Hazreti Osman'ı. Kur'an okurken şehit ettiler. Şehit ettikten sonra birkaç gün cenaze merasibini yaptırmadılar. gömmesine müsaade etmediler zalimler. Medeni bastılar. Ahali bir şey yapamadı. Kızıyor ama bir şey yapamadı. Büyük bir fitne Ve şimdi bu fitnelerde yanlış tarafta yer alan katil olan, bilmem olan, gitti. Ondan sonra Hz. Ali Efendimiz geldi. Hz. Ali Efendimiz zamanında ikiye ayrıldı şey. Efendim, Şam tarafı, efendim, Irak tarafı diye. Ve çeşitli savaşlar oldu. İnsanlar bir kısmı bu tarafı tuttu, bir tarafı öbür tarafı tuttu. Bir kısım. Lüzumsuz, yalan, yanlış şeyler oldu. Efendim, sonra Hz. Ali Efendimiz ölünce, Hazreti, oğlu Hazreti Hasan'ı şehit ettiler, zehirlediler. Zehirlediler, şehit ettiler. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e Iraklılar sen bize gel, biz seni baş tacı ederiz. Seni halife yapacağız dediler. O da onların daveti üzerine, davete icabet ederek Medine-i Münevvera'dan yola çıktı Irak'a doğru yoldayken Kerbela denilen yerde Şam'dan gönderilen askerler bunların yolunu kesti hanımlarıyla, çocuklarıyla, torunlarıyla tüm kafileyi katlettiler. Katletti. Kermel adı. Hazreti Hüseyin Efendimizin mübarek e, kafasını kestiler. E, bak hakikaten de öldürülük diye ispat etmek için şeye gönderdiler. Şama gönderdiler kafasını. Vücudunu oraya defnettiler. Bırak'a. Kafasını şeye gönderdiler. E, kafası şimdi Kahire'de. Hazreti Hüseyin camideninden bir camide bulunuyor. Hüsamettin'de de ziyaret ettim. Nasıl olur? Yani, Peygamber Efendimiz'in oğlan bu yapılır mı ya? Ne biçim Müslümanlık? Ne biçim insanlık, Ne biçim iktidar hırsı? Saltanat şey yani Hazreti Peygamber'in mübarek kucağını alıp öptüğü, kokladığı ciğer paresi torunu öldürülür mü ya? Ne müthiş! Ondan sonra fitneler devam etti. Efendim Medine'yi bastılar, kapılarını tuttular, mescidi zorla bir takım insanlara itaati istediler. Zorla. Ya itaat edersin ya kafanı keseriz dediler. Mekke'yi bastılar. Mekke'de Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh artık, Efendim Kabe'yi mancılıkla şeye tuttular. Taşa tuttular mancınık Bak böyle. Kabe'yi taşa tuttular ve şeyin Neler neler oldu yani fitneler. Halbuki insanlar Peygamber Efendimiz'in zamanında imanı öğrenmişti, ihlası öğrenmişti. Allah'a halis kul olmak nasıl olur öğrenmişlerdi. Peygamber Efendimiz'in mucizelerini görmüşlerdi. Ne kadar güzel bir kardeşlik olmuştu. Ne kadar iffetli bir Müslümanlık olmuştu. İnsanlar ne kadar ihlaslı bir Ondan sonra işte bazı insanlar dinlerini Azıcık bir dünyevi menfaat için satmış. Bu dünya denilen şey menfaat yani. Dünya nedir? İşte şu kadar ekvatoru kutupları olan yuvarlak bir küre. Hayır. Arapçada dünya o manaya gelmez. O on, onun için Araplar ar derler. Semavati vel ar. Arz yani. Arz diyoruz. Dünya o demek değil. Dünya şu içinde bulunduğumuz fani hayatın menfaatleridir. Maniha. Bu Dünya bu yakın, yakındaki hayat demek. Bir de öteki hayat var ya, öldükten sonra ahiret olacak. Bağşı, Bağdem, Merti, Hakkut. Ona ahiret derler, o uzak. Sonraki demek. Dünya da yakındaki, buradaki demek. Şu dünya hayatının işleri, menfaatleri yüzünden insanlar dinlerini sattılar. Şu kadarcık dünya menfaati, şu kadarcık ömür için, kısa bir menfaat için efendim dinlerini sattılar. İşte mümin sabahladılar, akşama kafir oldular. Kafir öldürdü. Allah saklasın. Bu tabi, önemli bir şeydir, insana ürperten bir şeydir. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Allah'ın kullarına ihtiyacı yok, yaratmış. Ol dedi mi, kün feye kün. Ol dedi mi, oluyor. Bizim gibi milyarlarca kulu var Allah'ın. Aramadığımız daha nice nice varlıkları var, melekleri var, gökteki, yerdeki, sulardaki, yerin altındaki varlıkları var. Yani biz kim oluyoruz? Ne ki yani biz? Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizi yaratan O, bizim ihtiyaçlarımızı veren O, bizim Allah'a ihtiyacımız var. Fakat efendim, insanların bir kısmı Allah'a çok efendim, çok karşı geliyorlar. Çok asi oluyorlar. Ahirete inanmıyorlar, inkar ediyorlar. Efendim, dünya menfaati için yapmadıkları efendim, zulüm, cinayet, haksızlık, hırsızlık kalmıyor yani. Bu ilginç bir şey. Yani i̇nsanlar dünyaya imtihan için gelmişler ama imtihan olduğunu düşünen sadece iyi Müslümanlar. Gerisi herkes harıl harıl dünyevi menfaat peşinde. Efendim, dinini düşünüp ahiretini kazanmayı düşünen insan... Azalmış. Eskiden de demek ki e, iyiler vardı, kötüler vardı. Şimdi de iyiler, kötüler vardır. Yani bizim yapmamız gereken nedir? Bizim yapmamız gereken imanımızın gereği olarak Allah'a itaat etmek, Allah'ın emrini tutmak, ahireti düşünmek, cenneti kazanmaya çalışmak, cehenneme düşmemek için düşünüp taşınıp ölçüle hareket etmek. Bizim yapması, yapmamız gereken bu. Ama insandan çoğu böyle yapmıyor. Ya e hocam ben enayi miyim yani? Herkes öyle yapar. Hem ben böyle yaparsam olur mu? Yani ben böyle yaptığım zaman acaba aç mı kalırım? Aç mı kalırım? Hayır. Hiçbir devirde hiçbir ihlası Müslüman aç ve açık kalmamıştır. Allah kendi herkesin rızkını veriyor. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki kimin niyeti ahiret olursa yani Allah'ın ızzatını kazanmak, cenneti kazanmak, ahirette mutluluğa ermek, ebedi saadete ermek olursa, Allah onun işlerini kolaylaştırır. Efendim, gönlünü, gönlüne bir rahat, huzur verir, zenginlik verir. Efendim, ahireti istediği halde dünyalık da onun arkasından, onun peşinden kös kös gelir. Kuzusu gibi gelir. Mecburen gelecek çünkü Allah yazmış. Sana şu kadar rızık yazdım, bu kadar ömür yazdım. Bu kadar zenginlik yazdım, bu kadar nimet yazdım. Gele kuzu gibi, kuzu kuzu gele dünya kartisına. Ama bir insanın aklı fikri dünyalık olursa, menfaat olursa, ahirette düşünmezse Allah'ın işlerini dağıtır. Gönlüne fakirlik korkusunu sokar, endişeler, endişeler, düşünceler, korkular vesaire. Çırpınır boynu dünyalık kazanmak için çalar, çırpar, rüşvet intikamı il vesaire vesaire. Efendim. Efendimiz diyor ki, dünyalıktan da eline Allah'ın yazdığından fazlası gene gelmez. Onun da rızkı yazılır. Dünyalıktan da Allah'ın ona yazdığından fazlası gene gelmez. Çırpınsa da gelmez. Çünkü senin rızkın bu kadar değil Yaptığı günahla kalır. Bunu bir meserde anlatayım muhtemem kardeşlerim. Bunu herkes anlamaz, bu ince bir meseledir. Anlatmak için üzerinde durmak lazım. Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh önemli bir şeydir bu. Çok önemli bir konudur. Çünkü insanlar sanıyor ki dünya hırsına kapılmazsa dünyalık elinden kaçacak, fakir olacak sanıyor. Bütün günahlar ondan yapıyor insanlar. Bunun bilinmesi lazım. Çok önemli. Hz. Ali Efendimiz yanındaki adamıyla Kûfe'deki mescide geldi. Mescidin kapısında hayvanı bırakacaklar, içeri girip namaz kılacaklar. Senese bağlayacak bir teşkilat yapmamışlar. Bu Texas filmlerinde görüyoruz. Beyazın önünde bile bir şey oluyor. Hatta iniyor, bağlıyor adam içeriye. Tak açılır kapılar, şarpma kapıdan giriyor. İki tabancayı belinde sağa bakıyor, sola bakıyor. Kızdığı zaman iki tabancayı birden çekiyor, bütün lambaları tam ortasından vuruyor. Ne nişancılık. Ben şu kadar dik mesafeden e, emniyet İl, emniyet, müdür muavini biliyorum, attığını vuramayın. Böyle buradan kalk desem patlayalım, filmler de oluyor, şişelerin hepsini birbirini deviriyor. Böyle. Ne demek orada böyle bağlayacak, deveyi bağlayacak falan bir şey yok. Şöyle bakınıyor Hz. Efendim. Bakınıyor böyle. Orada birisi var. Gel buraya diyor. Şu deveyi tut veya şu atı tut, şu binekleri tut. Biz de vaz kılacağız diyor içeride. Yul arayında tutuşturuyor, İçeri giriyor. Çıkarken de kesesini çıkartıyor. Bu kese olsun. Kesesini çıkartıyor. İçinden paralarını ayırıyor bahşiş verecek. 5 dirhem ayırıyor. Adam şey atını veya bineğini atını deve, bineği tuttu diye atla devre bineğe oturdu bilmiyorum. Bahşiş ayırıyor eline. 5 dirhem para. 5 dirhem dedi bilmiyorum. O zaman o parası. Efendi dışarı çıkıyor. Ne adam var, ne at var. Anladım. Bu at nereye gitti, bu adam nereye gitti filan. Araştırın bakalım filan derken ata bakıyorlar, ilerle. At veya deve, orada duruyor. Efendim? Gidiyorlar yanında, atın yuları yok. Eğer deve Yular ne demek? Atın ağzına gem, Başından şeyler şöyle bir şey, uzun bir sapı var. Üstündeki adam tutar. Yani bunlar hep arabaya bindiği için bilmezler bu şeyi. Anlatmak gerekiyor. Var mı işiniz atabileceğim? İngiltere'de belki bilirler de yani. Suvalilik vardır İngiltere. Efendim. Attı böyle yaparsan, çekersen dizini bu tarafa gider. İkisini birden böyle yaparsan, at durur. Salı verirsen, salı verdiği kadar hızlı gider. Daha hızlı gitmesini istiyorsan, Şırak şırak böyle vurursun, Efendim tırskı gider dört nala gider dık dık dık gider filan neyse. Şimdi bu yuları yok atın veya devet neyse. Beni o da adamını çalmış götürmüş. Adam da yok ortada. Hazretleri Efendimiz diyor ki beraber namaz kıldı memuruna, Git bir yular bu dükkanı çağır, al. Adam gidiyor, biraz sonra elinde bir yularla geliyor. Bakıyorlar, kullanılmış yularla. Bakıyorlar kendi yularına. Dedim, nereden buldun yuları? Yularcı dükkanına gittim. Efendim, orada gördüm. Az önce birisi getirmiş, satmış o yuları. Aa, bu yular bizim dedim. Efendim, ha sizin mi? Satmış. Kaça? 5 lirame satmış. 5 liramı Hazreti Ali'nin adama, adama vermiş, yuları almış. Adam 5 liramı hırsıza vermişti. Hazreti Ali'nin adam da 5 liramı ona verdi. Onun kasası tamam. Kar zarar, genk. Tamam. E, Hazreti Ali Efendimiz'e çıkarken 5 liramı verecekti. Attı, tuttu diye hırsıza. E, hırsız kaçtı, hırsız kaçtı yolları sattı. Hz. Ali Efendimiz'in kesesinden 5 dirhem yine yuları geri almaya O da tamam. Hırsız dursaydı, Hz. Ali çıktı, Efendimiz çıktığı zaman helalinden 5 lira alı çıktı. Ama durmadı. Atı unzağa götürdü, yuları çaldı, sattı 5 dirhem kazandı. Her şey tamam. Hz. Ali Efendimiz onun üzerine etrafına toplanan insanlara diyor ki ey insanlar, bakın. İbret alın, bu mühim bir olay. Bundan ibret alın diyor. Bak, bu adamın kısmeti beş dirhemdi. Fakat kötü huyluluğundan, yani hırsız olduğundan, bu beş dirhemi bekleseydi ben bahşiş olarak verecektim, gönül hoşluğuyla verecektim. Hem de o atıp zapt ettiği için hak etmiş olarak alacaktı, çalıştığı için ücret olarak alacaktı, tedavi olacaktı. Hırsızlık yaptı, haramdan aldı. Adamın kısmeti beş dirhemdi. Ona, ona Allah beş dirhem yazmış. Beş dirhemi Hazreti Ali'den helal alacakken hırsızlık yaptı, haramdan geldi. Hazreti Ali'nin kesesinden beş dirhem çıkacak. Hazreti Ali Efendimiz onu başiş olarak vermeyi düşürse o sevabı aldı. Çünkü niyetle sevap alınır hemen. İyiyetçiye niyet ettiğini bir insan sevabı alır. Bu işler böyledir bu kardeşler. Bu çok mühim bir hikaye olduğunda ben bunu böyle, şimdi buraya böyle olarak anlattım. İnsanın dünya hırsına kapıldığı zaman, kazanacağı, Allah yolunda gitseydi, alacağıyla aynıdır. Sonuç değişmez. Ama ya Allah yolundan gider, helalinden kazanır, ya da Allah yolundan gitmez, haramdan kazanır. Ama adam haramdan kazanmışsa, bunun buradan yine ee, aynı kazanç olacağını bilemiyor artık, Onu ispat edemiyoruz. İkinci ihtimalin ispatı zor oluyor. Fakat bu olayda ispat edilmiş oluyor. Hz. Ali Efendimiz'in bu macerasında seziniyoruz. Onun için ne yapması lazım insanın? Allah'ın rızasına uygun hareket etmeye çalışması lazım. Helalinden kazanmaya çalışması lazım. Haramdan ve günahtan uzak durmaya çalışması lazım. Dinini iki paralık dünya için satmaması lazım. Allah'ın rızasını gözetmesi lazım. Allah'ı sevmesi lazım. Allah'ın dinini sevmesi lazım. Allah'ın Kur'an'ını sevmesi lazım. Allah'ın ahkamını sevmesi lazım. Allah'ın yolunu sevmesi lazım. Bunu yapmazsa ne oluyor? Değişen bir şey yok. Değişmediğini anlayamıyor. Kurnazlık yaptım sanıyor ama kurnazlık değil. Aslında kurnazlık da olmuyor. Bir hadis-i şerif bu. Yani sayfanın birinci hadisi bu. 3 <gülüyor> hadis okuyacağım. El lezi tefutuhu salatu'l-asr fe ke'anna butire ehlehu ve Bu hadis-i de iki büyük hadis koleksiyonunun sahibi iki büyük alim İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet etmişler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ikinci namazını bir sebeple kaçıran bir kimse Neye benzer? Sadece ikindi namazı kılmak i̇şte Öyle kılmış da, ikinci namazını işin görüntüsüne patırtısına gelmiş, dükkan açılacaktı, kapanacaktı, tren kalkıyordu, gidiyordu, iş hayatıydı, bilmem neydi. Efendim iş yerinden çıktım da eve gelinceye kadar abdestim yoktu da, eve ulaşırsam alacaktım da, işte bir de baktım da akşam oğlu de bilmem ne. Hikaye. Yani ikindi namazı kaçırdın mı insan? İkindi namazını kaçırmış olan bir insan sanki... Ailesini ve malını kaybetmiş insansızdır. Yani insanın ailesi, çoluk çocuğu Allah saklasın bir kazaya uğrasa, evinde bir yandın olsa, malı mülkü yansa, çoluk çocuğu ölse kıyamet kopar. Yerden yere atar insan kendisi. Yani çok büyük felaket. Ama ikinci namazını kaçırdığın zaman öyle yapmaz. Namağın kaçtı. Kaçarsa kaçsın der. İkisinin eşit olduğunu bilmiyor. İkindi namazın hakkında niye böyle akşam namazı için dememiş de sabah namazı için dememiş de ikindi namazı demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba neden demiş? Çünkü sabah namazının vakti geliştir, kılabilir. Öğlen namazının vakti geliştir, kılabilir. Yası namazının vakti geliştir, kılabilir. Fakat ikindi vakti güneşin batmaya başladığı, çarşı pazarın kapandığı, herkesin köyüne, kabilesine Gündüz gözüyle erkenden gitmesi gereken sıkıntılı vakittir. Geceye kaldı mı yolunu kesebilirler. Aç kurtlar, bilmem neler saldırabilir, çakallar, makallar. Yolunu haramiler kesebilir. Herkes eskiden akşam olmadan şehrine dönerdi. Şehrin kapıları akşamleyin kapatırdı. Medine'nin şeyleri vardı, kalesi vardı, Mekke'nin kalesi var hala. Surları var. Kapanırdı, kapanmazsa şey olurdu. eşyalık olurdu. Yol kesicilik olurdu. İnsan dışarıda e, yolu kesecek hücuma uğrar. İkindi namazı sıkıcık olduğundan, tam dükkanlar kapatacak, kav, işler bitilecek. telaş çok. Telaş çok olduğundan, pek seriyette öğlen namazını rahat kılar, sabah namazını rahat kılar, yası rahat kılar ya insan, ikindi namazında biraz kaçırma çok olabilir. Çünkü öğle tatili var, şimdi de öyle. Öyle tatilinde filan, abdest alır, namaz kılar. Her iş yerinde, fabrikada bile insan öyle için tatil veriyorlar ya yemek için yapar. İkindi zor. Ama ikindi namazı kaçırmak sanki evi ve ailesi ve malı helak olmuş insan gibi. O kadar zarardadır. Millet onu bilmiyor. Küçümsüyor. Şeyin zar e zararını küçümsüyor. Manevi zararı küçümsüyor. Maddi zararı önemli görüyor. Mesela cebimizden 100 pound düşsek kağıt para Hay Allah, dev devimi alırken, kalemimi alırken 100 pound Karalar giyiniz. Maden tutarız. 100 pantu bu ya hocam kolay mı? Allah Allah şu kadar para Hadi onu bırak, yani bir pantu düşse insanın Ona bile düşürür Telefon ederken jetonu yutuyor makine yumruk yumruk patlatıyoruz şeyi. Yırttım benim şeyimi diye yumruk yumruk vuruyoruz. Ona bile kızıyoruz. Ya hay Allah bilmem ne filan diyoruz. Maddi şeylere önem veriyoruz da manevi kayıpları millet umursamıyor. Halbuki daha önemli. Efendimiz onu bildiriyor. İkin namazını kaçırmak çoluk çocuğu malı mülkü helak olmak gibidir diyor. Yani eh, önem verir. Allah'ın dinine, ibadetine, ifilli namazına vesaire önem verim demek bu. Birçok kimse bunu yapmıyor. Hele bu devirde bu daha da şey yapılmış durumda, önemselmemiş durumda. efendim. Zaten dini bilgileri verilmiyor insanlara filan. Allah bizi rızasına erenlerden eylesin böyle manevi zararlarını efendim bilip Onlardan, korunanlardan eylesin. Üçüncü hadis-i şerif intiharla ilgili. Onu da okuyalım. Yani Dayana ölmüş, Pakistan'da Dayana'yı seven birisi intihar etmiş. Dayana olmuş, onu ona Haberlerde duymuş arkadaşlar. Pakistan'da birisi intihar etmiş. Çok seviyormuş da Dayana'yı. O niye ölmüşmüş? O da intihar etmiş. Ebu Hüreyre radıyallahu aleyhiten bu hadisin rivayetine göre Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ellezî yahtakku nefsuhu yahtakku yahtakuhâ fîn-nâr <gülüyor> velezî yat'anuhâ yat'anuhâ fîn-nâr. Şimdi kendisini boğan insan kendisi cehenneme atmış olur. Boğulup cehenneme atılmış gibi ya, ya, onu yapmış olur. Kendisine mızrak veya kılıç veya kama veya bıçak veya bir şey saplayarak hayatına son veren, öyle intihar eden kimse sanki kendisini bıçaklayıp ateşe atmış gibi olur. Yani cehenneme gider. Bir insan kendisini öldürme hakkına sahip değildir. Çünkü hayatı kendisine Allah vermiştir. Onun vazifesi hayatı Allah'ın rızasına uygun olarak sürmektir. Yoksa efendim, kendi hayatına son vermek değil. Strat çekebilir, acı çekebilir, hasta olabilir, ağrısı olabilir, ticareti bozuk olabilir, efendim bilmem e, başına üzücü olaylar gelmiş olabilir, sevgilisi kendisini terk etmiş olabilir, bir genç için bilmem ne vesaire vesaire. Bundan hiçbir sebep değildir. Hayat bize Allah'ın emanetidir. Vücut da Allah'ın emanetidir. Bu bir emanet. Bunu istediğimiz gibi orada kullanma hakkımız yoktur. Vücut Allah bize emanet ediyor. Sana birisi bir araba versin, bir yakışıklı araba. En yakışıklı sanki Rolls Royce modeli. Porsche, Porsche, Rolls Royce versesin, ki bu emanet. Bak bir yerinde çizik istemiyorum ha. Kullan ama benzin parası benden. Korkma paraya. Gez toz ama iyi kollar. Ne yaparsan, gözün Vücut da bize Allah'a Porsche'si, Allah'ın Rolls -Royce'su. Emaneti. Yani biz buna biniyoruz, geziyoruz. Bak bizi gezdiriyor. Oturtuyor, kaldırtıyor, gezdiriyor. Allah ne güzel emanet vermiş. Her işe yapıyor. Bu emaneti hor kullanma hakkımız yoktur. Bu emaneti zayıflatma hakkımız yoktur. Bu emaneti, mehaneti çürütmeye hakkımız yoktur. Bu emanette efendim, intiharla son vermeye hakkımız yoktur. Allah'ındır. Emanettir. Biz onun koluyız. Biz emanetçiyiz. Hatta bizim büyüklerimiz derdi ki ihtiyar adam çok acı çekiyor, yıllardır yatakta yatıyor, sırtı yara olmuş. Mesela ben, benim dedim, şöyle öyle demişler, yarım daha da emanet. Can da emanet de. Al artık emanetin. Öyle, öyle dua etmiş. Al, al yarım bir emanet. Can da bir emanet. Evlat da bir emanet. Evlatı da Allah bize veriyor. Nereden oldu bu evlat? Yani biz mi oturduk? Desenini, projesini, biz mi çizdik? Yok. Allah bir evlat vermiş. Bedavadan, beleşten. Ondan sonra Güyüyor, kocaman şey oluyor. O da bir emanet. Emanetle riayet etmek lazım. İlk olamak lazım. Onları şey yapmaya, hover kullanma hakkımız yoktur. Sigara içip de efendim, ciğerleri sigaraların zikeriyle doldurmaya da hakkımız yoktur. Çünkü o da emanet. Şimdi bir şey anlatayım. Arkadaşlar sigara içiyorlar, biliyorum yani. Ben e, bildiğim için anlatıyorum. Bizim bir hukuk profesörü vardı. Ben Adapazarı Atalemesine hocalığa gider, Tek olarak gider. Hem İlahiyatı hocaydım. Hem de Antalya Bilgül mühendis okulunda Ankara'dan atardım. Dört saat dersim vardı. Ders vermeye giderdim. Orada bir Kerim Bey diyor hukuk profesörü vardı. Ama hele iç geçmiş, savcılık yapmış filan öyle sonra fakülteye gelmiş, doçan profesör olmuş, Çerim Bey diye birisi, o anlattı. 20 yaşlarında bir şahıs suda boğulmuş. Bu boğulan şahıs, şahıs Türkiye yüzmelerinde şampiyon olmuş, bir şampiyonmuş. Yüzme şampiyonu suda boğulmuş, niye boğulmuş? Kram, he? Demişler. Kramp girdi demişler, herhalde kramp girdi demişler, yani yüzme şampiyonumuz su da gibi yüzüyor, hızlı hızlı yüzüyor. Yani bu adam niye boğulsun, herhalde kramp girdi demişler, bir Alman profesör varmış İstanbul Tıp Fakültesinde, morgu getirmiş oğlanı, morgu getirmişler. Herhalde demişler, kramp girdi de ondan öldü, o zaman Almanya'dan kaçıp Türkiye'ye sığınmış bazı profesörler var. dünyaca tanınmış profesörler. Kabir isen ilayimiz Az ve sevgili kardeşlerim, sohbetimiz mübarek olsun, sevaplı olsun, bereketli olsun, hayırlı olsun diye Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şeriflerinden üç tane okuyarak efendim başlayacağız. Saat 9'u geçiyor. Ondan sonra dün sorulmuş soruların cevaplandırılmasına geçeceğiz. Açılan sayfadan Kur'an ile açılmıştır, Besmele ile. Birinci hadis-i şerif efendim Buhari'den rivayet edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Evetil eza anittarih fe innehuleke sadaka e, Muhatabına yolda gördüğün bir gelip geçene zarar verecek şeyi, oradan al, kenara at. Çünkü bu da senin için bir sadakadır, buyurmuş. Yolda mesela bir dal düşmüş olabilir, gelen geçen ayağına takılır, bir diken olabilir, Efendim, bir taş olabilir, bir pislik, bir çöp olabilir. evet Bunu kenar, kenara atmak da sadakadır. Biliyorsunuz, biz sadaka deyince, bizim ülkemizde, İlk hatıra gelen, yani birisinin cebine elini atıp, cüzdanını açıp, şöyle ufak miktarda bir parayı fakir bir kimseye vermesi diye düşünüyoruz. Sadaka budur, yani birazcık mali yardım yapmak, para vermek veya bir yiyecek, içecek vermek sadaka diyoruz buna. Fakat aslında dinimize sadaka, çok geniş kapsamlı bir kavramdır. Burada onu görüyoruz. Yolda gelip geçene zarar verecek bir çöp, bir dal, bir taş, bir efendim e, mace var da onu kenara insan alır koyarsa o da sadaka oluyor. Yani sadaka vermiş gibi sevap kazanıyor insan. Hadis bu hadis-i sadece bu belirtilmiş ama bu sadece bir misaldir, Bak, pek çok misalleri vardır. Ben kendim için çarpıcı buldum, bazı misalleri söylüyorum buna ek olarak, yani sadakanın çeşitleri olarak. Mesela tebessümüke fi vençhî ehîke leke sadakatü. Başka bir hadis -i. Kardeşinin, arkadaşının yüzüne mütebessim bir şehre ile bakman dahi senin için sadakadır. Yani, Müslümanlar arasında sevgi ve muhabbetin artması ve vesile olacağından güleç yüzlü olmak güzel bir şey. Çatık kaşlı, abuz şehreli, efendim, böyle karşısındakinin içini karartan, canını sıkan bir şehre ile durmak yerine, Mütebessim, böyle tatlı, nazik, sevimli olmak, o bile bir sadakadır. Başka bir misal, emruke bil marufu leke sadakadır. Yani birisini karşına alıyorsun, diyorsun ki, kardeşim bak ben hadis-i şerifte okudum, şöyle yapmak sevapmış. Böyle yap. Emri maruf, yani dinin aklın, şeriatı, güzel gördüğü bir şeyi, Kimisine hatırlatmak, emretmek, tavsiye etmek. Bu da bir sadaka. Veya nehyu ke anil sadakatün veya bir kimseye efendim diyorsun ki kardeşim ben ben de senin gibiydim daha önceden bilmiyordum bu işin suç olduğunu, günah olduğunu ama sonradan öğrendim ki böyle yapmak günahmış. Şöyle yapma mesela farz ederim. Efendim bir yapılmaması gereken işi hatırlatmak, onu engellemek bu da tabii kötü bir şey yaptırmamak da iyi bir şey aslında olumlu bir şey efendim bu da salak hatta e, çeşmenin başına bekliyorsun tabii şimdiden işimdeki gibi değildi eskiden efendim su hele Arabistan'da daha büyük bir meseleydi efendim kova ile su çekilecekti ondan sonra işte taşınacaktı eve falan evlerde böyle musluklar şehirlerde şemekeleri yoktu. Senin kovandaki suyu arkadaşının kovasına boşalttığı vermen dahi bir sadakadır diyor. Efendimiz. Muhacirin Mekke'den hicret eden mübarekler Medine'ye geldikleri zaman orada mali ve efendim, iktisadi sıkıntılara düştüler. Çok sıkıntılar çektiler, çok aç kaldılar. Çok yoksulluk çektiler. Bunun boyutları hakkında bir bilgi vermek için söylemek istiyorum. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz, Medine'nin kabristanı olan Bakiül Baki Garkat kabristanının arka tarafında bir bahçenin önünden geçerken, ihtiyar bir kadının kuyudan kovayla su çektiğini görüyor. Adam, kadının bahçesinde kuyu var. Kadın da kova su çekiyor. Teklifte bulunuyorlar. Suyunu ben çekeyim, ücretle. Kabul eder misin? Anlaşıyorlar, ihtiyar kadınla. Bir kova su bir hurmaya. Boşa, aşağıdan sarkılacak. Yukarıya çekecek. Bir hurmaya. Böyle çalışıyor, elleri kabarıncaya kadar. Hazreti Ali Efendimiz. Efendim, sonra kazandığı hurmaları işte kaç kova şey yapmışsa avucuna alıyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yanına getiriyor çalıştım ya Resulallah bu kadar hurma kazandım diye peygamber efendimiz de alıp ondan ikramından yiyor. yani e, sen kovanı doldurmuşsun tam o sırada kardeşin gelmiş hadi ben işim acele değil, kovamı sana vereyim, suyu döküvereyim sana, sen git. Bu bile bir sadaka oluyor. Yani iyiliğin her çeşidi efendim, hatta sözde söylenen nasihatler bile sadaka oluyor. E, ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, böyle iyiliklerden hiçbir şeyi hor hakir görme. Çünkü Allah'ın neyi kabul edeceği, hangi sebeple insanın affı mağfure belli olmaz. Bazen efendim, bir küçük efendim gibi görünemişten dolayı sever, rahmetine erdirir. Bazen de insanların küçük sandığı bir sebepten dolayı aslında o o kadar küçük bir şey değildir de Allah cezalandırır. Bundan dolayı da azaba uğrayabilir. Allah azabından korusun, rahmetine erdirsin. Bu hadis-i şeriften sonraki hadislerin hepsi dualar. Peygamber Efendimizin mübarek ağzından efendim söylenmiş olan çeşitli dualar var burada. Bir tanesi okuyalım. Tabi sıradakinden. Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle dua buyurmuş. Efendimiz çeşitli zamanlarda çeşitli şekillerde dualar ederdi. Dualın makbulü içten gelenidir. Güzeli o anda efendim içinden geldiği şekilde yapmacık değil de Tekerleme tarzında, efendim, değil de içinden geldiği gibi yapılan duadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok fasih edip ve belli bir kimseydi, belaga sahibi bir kimseydi. Sözleri ekseniyetle şiir kadar güzel düşerdi. Fakat zorlamazdı kendisini, kendiliğinden tabi olarak güzel düşerdi. Yani edebi meziyetleri yüksek olduğundan güzel düşerdi, yapmacık olmazdı sözleri çeşitli zamanlarda, çeşitli şekillerde dualar yapmıştır. Dikkatimizi çeken bir husus, Efendimiz çok dua ederdi. Hem vesileyle dua ederdi. Yatarken dua ederdi, uykudan uyandığı zaman dua ederdi, sahne dönerken dua ederdi, soluna dönerken dua ederdi, evden çıkarken dua ederdi, eve girerken dua ederdi, yemeğe başlarken dua, yemeği bitirdiği zaman dua, efendim elbisesini giyerken dua, çıkartırken dua, yeni bir elbiseyi giydiği zaman yaptığı dua, efendim, turfanda bir meyveyi ilk yediği zaman yaptığı dua, gökyüzünde ince hilali ilk gördüğü zaman yaptığı dua, dua, dua, dua, dua çok dua ederdi. Bu şeyden kaynaklanıyor. Allah'ı sevmesinden, Allah'la yakınlığından kaynaklanıyor. Yani her an Allah'la olan ünsiyetinden, efendim, kurbiyetinden dolayı çok dualıydı. E, dua, İnsanların çoğunun bilmediği bir husustur. E, du, dua, hüven ibadetür. Dua ibadettir. Millet duayı ibadet bittikten sonra ücret isteme gibi değerlendirir. Öyle değildir. Duanın kendisi de ibadettir. Namaz ibadet olduğu gibi, efendim, oruç ibadet olduğu gibi dua etmekte ibadettir. Yani bir insan elini açsa, saatlerce aman yarabbim şunu istiyorum, bunu istiyorum filan diye efendim, dualar etse, o da İbadet etmiş Ya Rabbi benim çok borcum var. İşte beni mahcup etme filan. Para istiyor netice itibarıyla yani. Bir menfaat gelecek dua kabul olursa ha, olsun. O dua etmesi de ibadettir. Çünkü Allah'ın varlığını biliyor. Allah'a yöneliyor. Mersin'de bir müteahhit anlatmıştı. Çok duygulanarak anlatmıştı. Ben diyor, sözüne sadık bir insandım. Yani... Söz verdim mi yapmak isteyen bir insandım. Borçlandım bir işte İşte falanca ayın filanca gününde bu borcumu vereceğim. Dedim. O günden bir gün önce kasamda bir kuruş para yok. Umduğum paralar gelmedi. Yaptığım inşaatın dairelerimi satamadım. Efendim. Çok üzgünüm. Perişanım. Ben şimdi alacaklılarıma ne diyeceğim, söz vermiştim, yakın arkadaşımdı, mahcup olacağım falan diye çok üzüldüm, diyor. Sabahin dua etmiş, işine gitmelerdi. Yarabbi demiş, ben bu borcu ödemek niyetiyle almıştım. Mahcup olmayı istemiyorum. Efendim, o sevdiğim bir arkadaşımdır, vesaire. Ee, bana borcumu ödemeye kolaylık ihsan etme, e eyle diye dua ettim, diyor. Bir kuruş yok kasada, ödenecek para da çok büyük bir miktar, külliyetli bir miktar. Böyle üzüntüyle, acaba Allah duamı kabul eder mi, etmez mi filan diyerek gittim diyor. Emine olup inşaatta şantiyeye geldim Arkamdan bir Almanyacık geldi diyor, yani Almanya'da çalışan işçi kardeş geldi diyor. Efendim gezdi inşaatı diyor, iki daireyi beğendi. Parasını verdi, çekte getirdi. Ben de borcumu ödedim. Yani, Allah Celle Celaluhu ihlasla yapılan, candan yapılan duaları bazen, Kankala'da büyük bir sürat ile kabul eder. Duaların kabul edileceğine dair, allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de vaat buyuruyor. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُمْدِعُونَ اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, ben sizin duanızı karşılıksız kovak, elinizi boş çevirmem diye, Efendim, vaadi vardır. Fakat duanın kabulü üç şekilde olur. Yani istediği şey insan Bazen istediğini aynen verir. Allah. Bazen istediğinden alasını verir. Daha uygun olanı verir. Bazen de istediği mukadderata aykırı bir şeyse ahirette verir. Misal olarak anlatalım. Mesela Asla diyor ki, Ya Rabbi, başım çok ağrıyor, bana bir aspirin ver. Harz edelim. Yani. anlatmak istiyorum meseleyi. Ya Rabbi, başım çok ağrıyor, çatlıca gibi ağrıyor, bir aspirin ver de, bir yerden bulayım da şu aspirini yutayım, başımın ağrısı kesin mesele. Şimdi, aspirin ona iyi gelecekse, Allah duasını kandır kabul edecekse aspirini nasip eder, kapıya kapı birisi gelir Allah aspirini der filan netice itibariyle olmadık vesileler, umulmadık kapılar açar, Allah ismini verir. Fakat adamda ülser varsa aspirin dokunur. Şimdi aspirini Allah verse başının ağrısı geçecekken midesi denilecek. Ülser efendim azacak, karava yapacak midesi Şimdi Allah onun maksadını bildiği için bu kulun başının ağrısının geçmesini istiyor ama yanlış şey istiyor, aspirin istiyor. Halbuki aspirin ona iyi gelmez. O zaman ondan daha iyi bir şey verir. Başının ağrısı geçer ama aspirin verilmemiş gibi görünür. Neden verilmemiş Bu Aspirin zararlı olacaktır da ondan. Aspirin midesine dokunacaktır da ondan. Bazen kul bir şey ister. Ya ben istedim de Allah vermedi. Verse zararlı olacaktır. Daha iyisi verecektir Allah ondan. Bazen de istediğin şey kadere aykırı olur. Mesela Yarabbi bu babam ölmesin. Allah ﷻ översin Yarabbi şu hatakta kalsın diye ama onun ailesi bitti. Ömrü sonerdi bu. Yazısı tamam vefat edecek o. O zaman yani böyle bir dua tabii ne olur? O zaman Allah ahirette dua ettiği için ona sevap verir. Kul ahirete vardığı zaman hesabı görülürken birçok sevaplarla karşılaşacakmış. Ve merak edecekmiş, diyecekmiş ki ya Rabbim ben bu sevabı ne yaptım da kazandım hiç farkında değilim. Nereden geldi bu sevap diye defterime yazılmış diyecekmiş. O zaman Allah Teala Hazretleri hadis-i şerifte peygamber e, Efendimizin bildirdiğine göre buyuracakmış ki ey kulum bunlar senin dünyada yaptığın duaların karşılığıdır hissedince uygun olmadığında dünyada vermedim, ahirette bu sevabı, bu mükafatı, bu büyük dereceyi ver, veriyorum." diyecekmiş. O zaman kul, ah keşke o halim dünyadaki bütün dualarım keşke böyle ahirette sevabı olarak verilseydi, orada olmasa da mühim değildi. Keşke ahirette verilirse diyecekmiş. Demek ki, efendim, duayı Allah kabul eder, dua edeni sever, dua ibadettir, efendim. Onun için ağzı doğal olmalıyız. Kendimize dua etmeliyiz. Ana babamıza dua etmeliyiz. Sevdiklerimize, yakınlarımıza dua etmeliyiz. Duanın gücünü, kuvvetini bilmeliyiz. Allah ne yaparsa yapar, kendisi bilir. Sebepleri harekete geçirir. İnsana istediğini ihsan eder diye Allah'a iltica etmeliyiz. Allah'tan istemeliyiz. Sevap bu. Şimdi bu dualardan, Efendimiz'in yaptığı çeşitli dualardan bir tanesini okuyoruz. Efendimiz bir seferinde şöyle dua etmiş. Allahümme inni e'uzbüke min ilmin la yelfa' ve amelin la yufa' ve duain la yüstecaf. Ya Rabbi ben sana sığınırım. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Senin huzuruna kabul edilmeyen ibadetle sana söylerim. Kabul olmayan duadan sana söylerim. Şimdi bunları biraz açıklayalım. Efendimiz bunları istememiş yani. Yani ki ben bunlardan sana söylerim ama bunlar başıma gelmesin. Nedir bunlar? Fayda vermeyen ilim. Allah'ın huzuruna kabul olunmayan ibadet ve e, kabul olmayan dua. Şimdi insan çeşitli bilgiler öğreniyor dünyada. Herkesin bir mesleği var. Okuduğu yüzlerce kitap var. Kütüphanesinde çeşit çeşit kitaplar var. Efendim. Ömrünü geçiriyor insanı çeşitli bilgileri elde etmek için ömrünü geçiriyor. Fakat bazı bilgilerin faydası olmuyor. Ya öğrendiği bilgi iyi bir bilgi değil, ondan faydası yok. Ya da bilgi güzel de öğrenmiş de uygulamadığı için faydası yok. Fayda vermiyor kendisi yani. Biliyor, adam okumuş soruyorsun. Ben diyor küçükken amme ezberlemiştim. Hocaya gitmiştim. İmam bitirmiştim. Efendim şöyleydim böyleydim. Birçok şey biliyor ama şimdi hiç o taraflarda beziyor. Tamamen yoldan raydan çıkmış. Demek ki bildiği bilgi kendisine fayda vermemiş. Böyle de olabilir. Yani bilgi güzel. Kafasında bilgi var ama kendisine fayda vermemiş. Ya da kafasına aldığı bilgiler faydalı bilgi değil. İşe yaramaz bilgi, yani laf salatası veya yalan yanlış şeyler. Mesela diyelim ki, sihir öğrenmiş, büyü öğrenmiş. E ne olacak bunlar, bunları sevmiyor Allah, bunlar harap, bunlarla meşgul olmak doğru değil mesela. Öğrenmiş bir sürü kitaplar okumuş ama kıymet yok. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım Ya Rabbi, yani ben fayda veren ilmi öğreneyim. İlimle Öğrendiğim ilimden faydalı olsun. Faydalı ben beni doğru yola yönlendirsin, ben istifade edeyim, faydalanayım o ilimden. Faydalanılmayan ilimden sana sıralarım bir. Ve amelin la yurfa. Bazen kul ibadet işlerde kulun ibadete makbul olmaz. Misalleri var, hadisi şeriflerde geçen. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Nice oruç tutan insan vardır, Akşamlayın oruçtan eline hiçbir sevap geçmez, aç ve susuz kalmaktan ibarettir. Neden bu oruç sevaplı bir şey olduğu halde, ibadet olduğu halde bu kimseye fayda vermedi, orucu suğluna uygun tutmadı onun için? Orucu tutarken sadece aç durmak yetmiyor. Gözünü haramdan sakınması lazım, ağzını günahtan sakınması lazım, elini harama uzatmaması lazım, kimseyi incitmemesi lazım, de sadece aç ve susuz kalmak sanıyor, aç ve susuz kalıyor ama öteki iyilikleri yapmadığı için akşama sevap vermiyor Allah, rivet ediyor, dedikodu yapıyor, yalan söylüyor, efendim, harama bakıyor, haramı işliyor vesaire. Oruçla oruçlu, o zaman sevap olmuyor. Nice oruç tutan insan vardır ki, akşamleyin eline bir sevap geçmiyor, aç ve susuz kalmış oluyor. Nice, Geceliğin uykusunu terk edip, namaza, ibadete kalkıp, afet alıp, namaz kılıp da, eline sabah geçmeyen insan vardır. Uykusuzluktan başka, bir şey görmemiştir, diyor Efendimiz. Ee, o neden oluyor, Efendim, kalkıp kıldığı namazı, usulüyle kılmıyor. Efendim, veya, gösteriş ve rüya için kılıyor. Evde kılmıyor da, Arkadaşıyla seyahate giderken, bu arkadaş şimdi beni ayıplar diye kalkıyor, ona gösteriş için namaz kılıyor, o zaman rüya oluyor. Rüya olunca Allah kabul etmiyor, riyakilerin amelini kabul etmez Allah. Bazı insanların amellerini Allah kabul etmez, onun için huzuruna almaz onu, kovar, huzuruna gelmeden döndürür. Böyle kabul olmayan ibadetten, amelden de sana diyor Peygamber. Demek ki faydalı ilim istiyor, kabul olan güzel ibadet yapmaya muvaffak olmasını istiyor Allah'tan. Ve duain la yüstecev, kabul olmayan dualarda da sana söylüyorum. Şimdi dua ne zaman kabul olmaz? Allah Kur'an-ı Kerim'de bana dua edin, ben duanızı kabul ederek buyurmuş. Ayet var. Ama dua ne zaman kabul olmaz? Niçin kabul olmaz? Bu önemli bir şey. Yani Ayette kabul ederim diyor ama kabul olmayan duada, dua da var. Duanın kabul olmama durumu da var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, filanca kul elini açan Ya Rabbi der, Ya Rabbi der, Ya Rabbi der. Allah onun duasını nasıl kabul etsin ki? Yediği haram, giydiği haram diyor. Ha, demek ki, Haramla beslendiği zaman, haram yediği, haram giydiği zaman kabul olmuyor. Ne kadar kabul olmaz? Bir insan bir haram noktama yese, 40 sabah duası kabul olmaz. Bir ay olmuyor. Onun için haramdan sakınmak lazım, binatdan sakınmak lazım. Dua'nın kabul olmaması sebebi odur. Böylece Peygamber Efendimiz'in bir takım endişelerini öğrenmiş olduk bu hadis-i bazı ilimler fayda vermeyen ilim oluyor. Efendim, ondan sığınıyor Allah'a. Bazı işler, ibadetten kabul olun, olmayan dua oluyor. Kabul olmayan ibadet oluyor. Böyle ibadet yapmaktan Allah'a sığınıyor. Efendim, bazı dualarda kabul olmuyor. Böyle bir dua yapmaklar Allah'a sığınıyor. Başka bir hadis-i şerifte de allah Teala Hazretleri'ne şöyle yalvardığı, dua ettiği bildiriliyor Peygamber Efendimiz'in. Allah'ım ben. اَا اِنِّي عَلَى اَدَائِي لِكْرِكَ وَشُكْرِكَ ve وَشُكْرِكَ ibadete. Ya Rabbi bana yardım eyle, sana şükretmekte, seni zikretmekte ve sana güzel ibadet etmekte bana yardım eyle. Demek ki Allah yardım ederse insan Allah'ın istediği tarzda güzel ibadeti yapabilir onun için. Ya Rabbi senden bu hususlarda yardım diliyorum diye dua ettiği de olmuş. Bu ikinci hadis-i şerif oldu. Yani bazı bizim tahmin etmediğimiz şeyler sadaka olabiliyor. Bir hadis buydu. Tebessüm bile sadaka olabiliyordu. Efendim, ikinci hadis de bazı ilimler faydasızdır, bazı ibadetler kabul olmaz, bazı dualar kabul olmaz. Bu duruma düşmemeye dikkat etmek lazım. İbadetlerin kabul olmama sebeplerinin hepsini tasavvuf anlatır Mesela ihlassız yapılan amelleri Allah kabul etmez. Al-Şerif var. İhlassız yapılan amelleri Allah kabul etmez. İşte onun için tasavvuf bu yönlerden de çok önemli oluyor. Yani kabul olmasının şartlarını, ibadetlerin kabul olmasının, duaların kabul olmasının şartlarını öğreten ilim olduğu için de tasavvuf önemli oluyor. Üçüncü bir hadis daha okuyarak efendim bunu kapatacağım. Soruların cevaplanmasına geçeceğim. Çünkü sorular da önemli. Tirmizi'nin İmam Tirmizi'nin büyük hadis alimi Tirmizi'nin rivayet ettiğine göre Efendimiz şöyle bir duadadır yapmış. Allahum merzukni hubbeke ve hubbe men yenfauni hubbuhu Allahum ma razakni mimma fi ma tuhib. Allahum ma mimma uhibbu bej'alhu siragan fi ma tuhib. Allahum hubbeke. Ya Rabbi senin sevgini bana ikram edin. Senin sevgini bana ifram eyle. Bu senin sevgini iki manaya gelir. Yani bana sana aşık olmak, seni sevme meziyetini ihsan aşıkı aşık sadık bir kul olman bu bana nasip eyle. Senin sevgini bana nasip demek bu olabilir. Yani ben Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Evliyaullah gibi aşık bir kul olayım senin. Seni seven, seni alarken gözleri yaşar. Sana ibadet ederken aşk ile şevk ibadet eden, her yaptığı işi senin aşkınlar. Allah aşkına diyoruz ya, hani bir şey yapacak bir adam yapmasın diye diyoruz ki Allah aşkına yapmak. Yani her şeyi seven, aşık, sadık bir insan olarak yapacak bir aşık kul olmayı nasip et demek olabilir, bir mana bu. Hakikaten de Müslümanların sınıflandırılmasında Müslümanlar derece derecedir. Efendim, en yüksek sınıf Allah'ı seven kullardır. Allah'ı seven kullardır. Yani aşıkı sadıklardır. Büyük bir sadıklardır. En yüksek mertebe odur. Allah'ı Allah'a aşık olma mertebesidir. Çünkü e, felsefi olarak derin derin olursa bizim sevdiğimiz şeylerin hepsinin birçok bir kusuru vardır. Asıl sevilecek, bütün güzellikleri yaratan Allah'tır. Her türlü en güzel sıfata sahip olan Allah'ı sevmeliydi aslında. Fakat Allah'ı sevmek için Allah'ı bilmek lazım, bilmediğin insan sevemez. Gördüğü, bildiği bir şeyi seviyor. Ay aman ne kadar güzelmiş ben bunu çok sevdim falan, görünce seviyor. Yani muhabbet, sevgi bilgiden sonra gelir, Gör, görüp tanıdıktan sonra gelir. Onun için e, mevkiler sıralandığı zaman önce marifetullah gelir, Allah'ı bilmek. Allah bilgisi, Allah'ın tanımak. Ondan sonra muhabbetullah. Tanıyan Allah'ın ne kadar her şeyini efendim, e, en kabil olduğunu bilen Allah'a aşık olur. Başkası bunu anlamayabilir ama Yunus, Yunus anlamış. Mevlana anlamış. Yunus'un ilahileri çok kesin olarak bunu e, ifade ediyor. Mesela bir şair diyor ki, o başkası Yunus ama Yunus da Yüzlerce misal var. Mevlam aşkını ver bana hayranın olayım senin. Bülbül gibi cemaline nalanın olayım senin. Ya Rabbi sana bana senin sevgini ver. Sana hayran olayım. Bülbül'ün gülü görüp de böyle öttüğü gibi aşık aşık ben de hep sana sevgi bir dile diyor. Yandır beni, yandır beni. aşk odular aşk meyine kandır beni, efendim, hayran edip döndür beni, devranın olayım seni. Yani yap beni ateşin aşkından, cayır cayır yanayım senin aşkından, gece götür, sayık beyim, bil bana filan, diye söylüyorum. Efendim, bu manaya olabilir. Ya Rabbi bana sevgini ver demek, bu manaya olabilir. İkincisi de, e, yani ben senin aşıkın olayım, ikincisi de, <gülüyor> ya Rabbi, senin sevgini kazanmayı bana nasip et. Yani sen beni sev yani bana sevgini ver ne demek? Senden bana nasip olsun, senin sevgin, senin razı olman nasip olsun demek. Her ikisi de güzel tabi. Ya Rabbi sevgini bana ihsan eyle diyor Peygamber Efendimiz. Hangisini kastediyorsun? Ya Rabbi benden hoşnut ol, razı ol, beni sevme demek istiyor. Yoksa bana öyle duygular ver ki ben ver ki ben seni iyi tanıyayım, ben seni seveyim, aşık olayım demek istiyor. İkisi de güzel. O veya öteki. Başka ve hubbe men yenfauni Başka bir de senin yanında sevgisi bana fayda veren şeyin sevgisini ver. Yani Dolan Dolanbaşlı gibi söylenmiş sözü, biraz açıklayalım. Mesela diyelim ki Kur'an okumayı çok seviyor bir Müslüman. Bir arkadaş vardı, diyor ki hocam ben Kabe'yi Kabe çok seviyorum, diyor. gözleri bayılıyor, söyler. Kabe'yi çok seviyorum, dayanamıyorum, diyor. Parayı biriktirdi mi, denkleştirdi mi, fırt Kabe'ye. Hac, ömre, hac, ömre. Çok seviyorum, diyor. Aşk olmuş Kabe'ye. Şimdi bu kabe sevgisi insana ahirette Allah'ın indinde fayda verir mi? Verir. Kabe'yi seviyor, aç ediyor, bu ediyor. Ha, sevgisi senin huzurunda bana fayda verecek olan şeyin sevgisidir. E bazı insan da başka şeyi seviyor. Mesela efendim para'yı seviyor. Para'yı sevmeyen yok da. Yani para'yı çok seviyor. Para'yı sevdiği için Haza vermiyor. Elimden para gitmesini hayrını yapmıyor. Efendim ha hak yola sahip etmiyor, cihada sahip etmiyor, ibadete sahip etmiyor filan. E bu sevgi yarın Allah'ın huzurunda ona zarar verecek. Parayı sevdi, sımsıkı tuttu. Hiçbir yere harcamadı. Cimrilik yaptı. E bu sevgi zarar verecek yani Allah'ın huzurunda. Bu iyi bir sevgi değil. Sevgisiz senin huzurunda para fayda verecek şeyleri sevmeyi bana nasıla ya da bu da iki ikili iki anlam çıkarabilir bunlardan. Öyle şey öyle kişilerin, öyle şeylerin beni sevmesini sağla ki onların sevgisi senin üzerinde bana fayda versin. Mesela Resulullah bizi sevse. Yani Vesulo sevgisini kazansa. Resulullah ümmetim diyor bizi seviyor. Kişi olarak şu şahsı bu şahsı seviyor. Bu sevgi bize ahirette fayda verecek mi? Tabii fayda verecek. Diyecek ki Yarabbi ümmetimden ben Ali'yi, Veli'yi, Hasan'ı şunu şunu seviyorum. Resulullah'ın sevgisi fayda verecek. Bana senin huzurunda sevgisi fayda verecek kimsenin sevgisi nasip et demek böyle mübarek evliya Allah'ın sevgisi nasip et, peygamberlerin evliya Allah'ın nasip et demek de olabilir. Yani iki türlü anlamak mümkün bu duayı, bir benim gönlüm seni sevsin, benim gönlüm yarın sevdiğim zaman senin huzuruna geldiğimde sev, faydalı bir şeyi sevmiş olayım, fayda, bana fayda veren bir sevdiğe gönlüm takılsın demek olabilir veyahut sen bizi sev, senin peygamberlerin evliya Allah bizi sevsin demek olabilir. Devam ediyor dua. Bu sonuncu hadisi şeriftir. Ya Rabbi bana sevgini ver. Sevgisi senin huzurunda bana fayda verecek olanın sevgisini ver. Allahümme ma razekteni min ma uhibhu li fi ma tuhibhu Bana sevdiğim şeylerden ihsan ettiği şeyler, neyi sevmişsem, neyi bana ihsan etmişsem, onu senin sevdiğin şeyleri kazanmak da bana kuvvet kaynağı eyle. Mesela neyi sevmiş? Efendim, Allah yolunda cihat etmeyi sevmiş mesela. Efendim, veyahut Allah yolunda para kazanayım da bunu harcayayım diye sevmiş. Efendim, bu sevdiğim şey, senin sevdiğin şeyi kazanmak da araç olarak kullanabileyim, bana bunu nasip et demiş oluyor. Allah'ım ma mazveyda animim ma ohib, benim gönlümün takıldığı sevdiğim bazı şeylerden vermediklerini de feci alıp feragandim ki ma tohib, gönlümden onun sevgisini kazı al böylece sevdiğin şeyleri yapmak gönlüm serbestlik kazansın, imkan kazansın, boş şeyle uğraşmasın demiş oluyor. Bu da sevgiyle ilgili bir duası Peygamber Efendimizin. Ezberleyebilirsek ezberleriz. Bir kere daha okuyorum, bir kere daha toptan tercüme ediyorum. Allahümmercuk <gülüyor> min hubbeke ve hubbe men yenfa'uni hubbuhu ve indek. Allahümme maruzak rızakteni mimma uhibbu fej'alku kuvvetenli fima tuhib. Allahümme ma zeveyte anni mimma uhibbu fej'alku feragal ni fima tuhib. Ya Rabbi bana sevgini ver ve sevgisi senin huzurunda fayda vereceğin sevgisini ver. Allahümme, Ya Rabbi bana sevdiğim şeyi verdiysen onu, senin sevdiğin şeyleri yapma kuvvet olarak kullanmamı nasip eylem. Eğer benim istediğim bazı şeyleri bana vermediysen, gönlümden onu çıkar, sevdiğin şeyleri yapmaktan gönlüme bir rahatlık, bir imkan bahşeyle demiş oluyor duasıyla. Böylece üç hadis okumuştuk. Allah Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin, dinimizin güzelliklerini, inceliklerini anlayıp, Peygamber Efendimiz'in sevdiği, Allah'ın sevdiği bir güzel Müslüman olmayı nasip etsin. Amaç böyle güzel şeyleri elde etmek. Şimdi sorulan sorulardan bu beş taneyi Osman Bey'in sorularını dün cevaplandırmıştık. Ötekileri şöyle açıyorum. Efendim Bir tane de Semih'in var, şiirleri var. Onu okuyamadım dün. Bir şeyler kaldı. Onu da okuruz. İsa'nın önce keyif olsun diye onu okuyalım beraberce. Zevf-i sefa diye. İlahi, aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, içip aşkın şarabı kansın ya Resulallah. Yunus'un şiirini yazmış yani, kendisi şiir yazmamış. efendim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, içip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni sevenlere kıl şefaat anlarak, Mü'min olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneş, güneşim sensin ya Resulallah. Aşık oldum dildara, bülbül oldum güzdara, seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Aşkın, aş, aşkın Yunus'un canı, ilmi şefaat kehanı, alemlerin sultanı sensin Bu şiiri bu şiir bir başka ilahi dergiden kopya edilmiştir diyor. Ee, saygılarımla demiş, bize hediye olarak şiiri yazmış göndermiş. Yani kendisi şiir yazdı sandım ben. <gülüyor> Yunus'un şiirini göndermiş. Anlaşıldı. <gülüyor> Efendim? Şair olan Şirhan Efendi. Ee, Semih de <gülüyor> Semih, Semih de şey dedi, ben de dedi ki, falan yaptın dedi yani. O da onun demişti herhalde. Para para O parayı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhterem Hocam, bu tür iki katlı evlerde Kur'an-ı Kerim'in alt katta olmasında sakınca var mıdır? Hayır, sakınca yoktur. Her oda bir mekan olarak şeydir, bir birimdir. Bunun dış, dışında bir başka yerde başka bir şey olması, ona bir saygısızlık manası ifade etmez. Üst katta oturan bir kimse oturup yatabilir. Burada da Kur'an-ı Kerim kütüphane vesaire olabilir. Onun var yoktur. Saç boyaması yapılıyor. Bir sakıncası var mıdır? Efendim, saçları ve sakalları Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz zamanında e, boyamıştır o zamanın insanları. E, Peygamber Efendimiz saçları ve sakallara kına yakınmasını tavsiye etmiştir. E, bu tavsiye ettiği bir boyama şeklidir. Bir de efendim Düşmana karşı, böyle bak saçları sakalları ağırmış, bunlar ihtiyar, biz bunlara saldırdık mı? Bunları yeneriz, bunların hepsi pimpon ihtiyar filan demesinler diye savaş anında böyle siyah boyamaya teşvik etmiştir. Fakat say zaman, belirmiş olan beyaz kıllarımızı koparmayın filan diye şeyi vardır. Zamanına göre, olaya göre demek ki boyama olabiliyor. Eğer, e, burada ikinci bir kağıtta da aynı soru sorulmuş. Saç boyası konusunda bizi aydınlatmanızı rica ediyorum. Saçımızı boyattığımızda ibadete engel nedir? Ne boyatmak için ne gibi bir madde kullanmalıyız? Şimdi ben bunların şeyini bilmiyorum. Yani saç boyaları hakkında bildiğim yok. Ama eskiden kına yaparlardı. Kınalar, yani şey bir çakıp renkler verirdi. Sonra daha başka renkler veren, siyahlaştıran falan boyalar vardı. Şimdiki boyalar hakkında bilgim olmadığı için konuşmuyorum bu konuda. Namaz kılarken duvar kağıdındaki resimlerin sakıncası veya namazın resimli yerde kılınması meselesini soruyor. Şimdi resimler eğer bitki resmi ise mesela şu duvarda yaprak resimleri var. Bitkin, bitki resminin bir sakıncası yoktur. Fakat eğer Canlı hayvan resmi ise, mesela geyil, mesela kuş, mesela aslan, kaplan mesela, bunlar mahsurludur. Bir keresinde Peygamber ve Efendimiz evine geldiği zaman, kapıya böyle bir hayvan desenli perde asıldığını gördü, hayvan resmini. Herhalde yani onu kaldırdı. Resim olan eve melek girmez diye tavsiyesi vardır. Ve o resimden kasıt, işte böyle hayvan resmidir. Acaba neden Peygamber Efendimiz bunu yasakladı diye sorulursa, insan oğlu dünyanın muhtelif yerlerinde çeşitli şekillerde yaptıkları resimleri heykellere taptığı için İslam bu tapınmanın önünü kesmek vasıtasıyla uygun görmemiştir. Hele heykel kesinlikle engellenmiştir. Peygamber Sünnetlerine ﷺ Efendimiz buyuruyor ki bir insan, bir resim, bir heykel yapmışsa e, ahirette Allah'ına diyecek ki, bunun resmini yaptın, hadi bakalım şimdi canını da ver, canını da verebilecek misin, bunun resmini yapmışsın diye azarlayacak ve cezalandıracak diye içiyor. Onun için e, tapınmaya vesile olmasın diye insan resmi, hayvan resmi, heykeli yapılmak uygun görülmemiştir İslam'da. Ama bitki resimlerinin mahsur olmadığından Çinilerde efendim, eskiden beri kitaplarda, kitapların üstünde, perdelerde e, bitki resimleri yapılmıştır. Mesela burada bakın, gül deseni var ortalarında, burada yapraklar var. Çinliler mesela çok güzel çiçek resimleriyle süslüdür. Bunların mahsuru yoktur. E, e, Muhterem Hocam, Selamun herhangi bir tarikattan dersi olan birisi, başka bir hocaya dersi de sevgi ona dersi olabilir mi? Olabilir. Bu Bunun misali, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize efendim tabi olmak gibidir. Şimdi Musa aleyhisselam gelmiş. Tevrat'ı insanlara anlatmış. Arada asırlar geçmiş. Tevrat'ın aslı kaybolmuş. Efendim ilaveler, çıkartmalar, bozmalar olmuş. İncil İsa aleyhisselama gelmiş. İncil İsa Aleyhisselam'ın zamanında ve onun diliyle yazılı nüshası yok ortada. Evet, belli değil. İsa Aleyhisselam'ın konuştuğu dilde olanı yok. Yunancası var. Daha başka dillerle tercümesi var ve kendisinin zamanında yazılmış olan yok. Kendisinin zamanından yıllar sonra efendim, yazılmış nüshalar var. Onun için Allah onlarda e, asıl tevil inancını bozup da Hazreti İsa'yı tanrı edindikleri için, Meryem'i tanrı doğuran diye isimlendirip efendim, meleklere şeylere tapındıkları için Allah dini yenilemiştir. Nasıl Peygamber Efendimiz Peygamber seçildikten sonra artık Peygamber Efendimiz'in devri başlamış oluyor ve eski dinlere bağlı olan insanların gelip Peygamber Efendimiz'e bağlanması gerekse, yanlışı bırakıp doğruyu seçmesi gerekiyse. Yanlış bir yola girmiş olan bir kimse de, güzel ve doğru olan bir yola gelebilir. Faizli soru. Türkiye'de sözde faizli veya faizsiz bankalarda çalışmak veya onlarla alışveriş yapmak caiz midir? Türkiye'de parantez içinde sözde demiş, onun manasını anlayamadım. faizli veya faizsiz bankalarda çalışmak veya onlarla alışveriş yapmak caiz midir? Ee, Peygamber Efendimiz'in kesin hadisi şerifleri ve Kur'an-ı Kerim'in kesin ayetleri vardır. Faiz yasaklanmıştır dinimizde. Faiz almak büyük günahlardandır. Faizin çeşitleri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, faizi alan da, faizi veren de, bu faiz işlemini kağıda yazan kâtip de, bu anlaşmayı şahit olarak efendim, destekleyen, oluşmasını sağlayan şahitler de e, mel'undur, lanetliktir diye bildiriyor. Faizden kaçınmak lazım. Faizli müesseselerden kaçınmak lazımdır. Efendim, onlarda çalışmak da, bu işlemleri yapmak da e, şeyin, faizin kâtipliği filan şahidi gibi olduğundan dolayı doğru olmamaktadır. Ama faizsiz bankaysa, yani finans kurumuysa, yani sermaye ortaklığı yapıyorsa, kendisi para yatıranlara, o zaman faiz olmadığı zaman mahsuru yoktur. Yasak olan faizdir. Faiz olmadığı takdirde mahsuru yoktur. Bir de yabancı diğerlerde gayrimüslimlerin diğerde yaşayan insanlar için özel e, Hadis-i Şerif Fatih Peygamber Hadis-i Şerifi, o ülkelerin kendi ahalilerinin kendi inançlarına ve mevzuatlarına göre caiz olan bir işlemi bir Müslüman orada kendi lehine ise yapabilir. Efendim.